Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. İstanbul'da bir süredir görülen deniz salyası küçük çekmece de etkisini gösterdi. Küçük çekmece gölünü Marmara Denizi'ne bağlayan Menekşe Deresi deniz salyasıyla doldu. Müsilaj olarak adlandırılan tabaka bir süredir İstanbul'un farklı bölgelerindeki kıyı şeridini kaplamıştı. Sabah saatlerinde denizden Menekşe Deresi'ne doğru giren salya tabakası 2 saat içinde derenin büyük bir bölümünü kapladı. Bölgede yaşayanlar yıllardır böyle bir manzarayla karşılaşmadıklarını söylüyor. İnsanlığın atmosferdeki karbondioksiti emme kapasitesi nedeniyle kurtarıcı bir yutak olarak gördüğü Brezilya, Amazon ormanları artık iklim krizine neden olan etkenlerden biri haline geldi. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre Brezilya'da yer alan Amazon ormanları son 10 yılda atmosfere MD karbondioksit miktarının %20'den daha fazlasını geri saldı. Makalede 2010 ile 2019 yıllarında Amazon'un 13,9 milyar ton karbondioksit emdiği ancak 16,6 milyar ton da karbondioksit saldığı belirtildi. Fransa Ulusal Agronomik Enstitüsü'nden bilim insanı olan eş yazar Jean-Pierre Vigneron bu sonucu aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Ancak Amazonların etkisinin tam tersine döndüğünü gösteren rakamları, İlk kez ulaştık dedi. Bir röportajda AFP'ye konuşan bilim insanı hangi noktada bu değişim geri döndüremez hale gelecek onu bilmiyoruz dedi. Çalışma ayrıca yangınlar ve kesme yoluyla meydana gelen orman tahribatının önceki 2 yıla kıyasla 2019'da yaklaşık 4 kat arttığını, yaklaşık 1 milyon hektardan 3,9 milyon hektara çıktığını gösteriyor yangın ve kesme yoluyla yok olan Amazon ormanları. Rize'de İşkence Vadisi'nde çalışan iş makinelerine engel olmak isteyen köylüler sabahın erken saatlerinde alanına gitti. Jandarma yolları kapattığı için çalışma yapılan bölgeye ancak ormanın içerisinden geçerek varabildi köylüler. İş makinesinin önünde de bulunan ağaçlara Türk bayrağı asarak direnişe geçtiler. Bu sırada bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. İkizdere'li kadınlar doğa severlerin kendilerine yardım etmesini istedi. Alana giden CHP milletvekili... Mehmet Bekaroğlu da sosyal medya hesabından işkencelere vaatisinde çalışan makineler için gücümüz kalmadı durduramıyoruz. Buradaki insanların morali bozuldu. Pandemi var hiçbir destek gelmiyor ifadelerini kullandı. Direnişin ilk günlerinden itibaren çalışma alanına gittiğini söyleyen köylü bir kadın şöyle dedi. Sabahın dördünde kalktık sahur yaptık. Uyumadan yatmadan yollara koyulduk. Askerimizle yine karşı karşıya geldik. Yine barikatlar kurulmuş. Yol vermediler bize. Kepçe hala çalışıyor. Biz azınlık kaldık dedi. Motorlu araçlar, endüstri ve tarım, azot oksitler yani NOX ve PM2.5 adı verilen mikroskopik kirleticilerin kaynağı. Motorlu araçlar, endüstri ve tarım. Bu kirleticiler İngiltere'de her yıl hava kirliliğiyle bağlantılı yaklaşık 36 bin ölümle beraber astım, zayıf bağışıklık sistemi, akciğer hasarı gibi sağlık sorunlarına da neden oluyor. Kuzey Karolina'daki Duke Üniversitesi'nden araştırmacılar 2000'den fazla İngiliz üzerinde yapılan bir araştırmanın 10 yıllarca süren verilerini ve kirlilik seviyelerinin akıl sağlığını, etkilerini incelediler. Çocuklukta kirli havaya maruz kalma ve 18 yaşında psikolojik rahatsızlıklar arasında bir bağlantı buldular. Araştırmada hava kirliliğinin etkisinin çocuklukta kurşuna maruz kalma kadar güçlü olduğu Ancak aile geçmişinde aynı hastalığın görülmesine göre biraz daha zayıf etkisi olduğu bulundu. Neredeyse 4 kişiden birinin yani %22'sinin azot oksit seviyelerinin Dünya Sağlık Örgütü yönergesinin metreküp hava başına 10 mikrogram sınır değeri üzerinde olduğu bölgelerde yaşadığı tespit edildi. Open University'den emeritus uygulamalı istatistik profesörü Kevin McConvey çalışmaya dahil Olmadı ancak bulguların net bir bağlantı gösterdiğini söyledi. Araştırmanın psikolojik hastalıkların nedenini sadece hava kirliliği olarak kanıtlamadığını ekleyen McConway, ancak bu bağlantılı neden ve sonuçlardan biri haline gelirse hava kirliliği psikiyatrik halk sağlığı için de önemli olabilir." Çünkü çok sayıda insan mevcut sınırların üzerinde hava kirliliği seviyelerine maruz kalıyor. Bu nedenle bu tek çalışma kötü hava kalitesi ile psikolojik sağlık arasında tam olarak ne tür bir ilişki olduğuna dair net bir kanıt sunmasa da hava kirliliği seviyeleri hakkında endişelenmek için başka bir potansiyel neden sunuyor demiş Profesör McConnell. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir derede toplu balık ölümleri görüldü. Balık ölümlerine bölgedeki bir fabrikadan bırakılan atıkları neden olduğu öne sürülüyor. Malkara'nın Kırsal Çimendere mahallesinden geçip Çokal Barajı'na dökülen mahalleyle aynı adı taşıyan derede son iki gündür yaşanan balık ölümleri vataşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye çevreşecik il müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Su ve kanalizasyon İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler fabrika atıklarıyla kirlendiği ileri sürülen dere suyundan ve balıklardan numune aldı. Alınan numuneler laboratuvarda incelenecek. Derede halen binlerce balığın can çekiştiğini söyleyen çimen dere muhtarı Tolga Güngör, son yıllarda derenin fabrika atıklarıyla kirlendiğini söylüyor Güngör. Biz bu dereden 15 sene önce tarla suluyorduk, balık tutuyorduk. Şimdi bu balıklarımız ölüyor, tarlalarımızı da sulayamıyoruz. 10 yıldır sesimizi yetkililere duyuramıyoruz. İnşallah yetkililer bu sefer sesimizi duyar, deremiz eski haline döner dedi.